أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذيك من همزات الشياطين أعوذيك ربين يحضرون بسم الله الرحمن <Gülüşmeler> الرحيم Allah'ımıza hamdü senalar olsun Buyuruyor Recebu Şehrullah Recebu Şerif Allah'ın ayıdır Şabanu Şehri Şabanu Şerif benim ayımdır Elhamdülillah ona çok salat selam okuyalım Allah'ımıza salli ala seyyidina Muhammed Haliye ve sahbihi ve sellim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 Miraç gecesi okutturdum. Cemaatle beraber burada da okuyalım. <tık bu> <tık bu> Allahümme ente Rabbi La ilahe illa ente khalaqteni ve ana abduke ve ana ala ahdika ve ve'dike me istata'tu ebu'u leke ve ebu'u bi zembi faghfir li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 eriyip gidiyor Dolayısıyla bu din işini manevi yatı düzeltmeden bize dünyada da rahat vermeyecek Allahü Teala zate vermesin zate vermesin niçin vermesin bu millet paradan bolluğa düşer de he rahatlık bulursa ayağa düz bazar da dini hepten terk eder o zaman Amerika'dan Efendim Rusya'dan beter zatente şimdi beter olanları var ya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 İnanmışız ee, inanmışız ki şeriatla sünnet gecenin girdiği yere girecek, gündüzün girdiği yere girecek. Resulullah Efendimiz böyle müjde etti bize. İnne hade dine leyedkhulu ala madghul alayl wa n Şu dini mübin İslam. Gecenin girdiği, gündüzün girdiği, girmediği yer yok ya. Demek ki her yere girecektir.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 İslam'ı dünyaya hakim etmek Ben bu niyetimle ölürsem inşallah bu yolda yaşayacağım. Kazandım demektir nasip olursa Siz de aynı Hepimiz bu davanın erleriyiz inşallah Bu gayrette olalım Bu davette olalım Emr-i bilmarûf Neyâ'l-münker İyiliği emredip kötülükten ne yetme Cihadını aman ihmal etmeyelim Çok dönüş var inşallah Bu millet döndükçe tabi her bakımdan İslam kuvvet buluyor e, Sayıda çok tabi kuvvet vardır Cemaatte büyük rahmet vardır tabi Cemaatlerin artmasında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 burada üç tane hadi kerime okundu. Söyledi ki bu ile Allah cem yani minunül alel Ey müminler hep birden Allah'a dönün ki felaha eresiniz Onun sonrası demi Allah yavl edinamen ütübu Allah cemvetin nasuha. Eeyimanlık kullar Allah öyle bir dönüşle dönün ki bir daha günah dönüşünüz olmasın. Açarabbukum <gülüyor> O zaman Rabbiniz sizin bütün çirkinliklerinizi silip sizi köşklerin altından ırmaklar akan cennetlere koyması umulur. Yani günahınızdan dönerseniz günahlarınızı siler sevaba çeviririm. Hatta bunun hakkında daha okudum herhalde. Ondan sonra veziher udwahir ali ismi ve günahın açığını da gizlisini de, küçüğünü de büyüğünü de ne yapın? Terk edin. Bu celileleri okuduktan sonra buyuruyor ki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 Ben senin için istiğfar ederim ama dua ederim ama senin günahından tövbe etmen lazım gelir. La yutassallaru en yastagni an ahad min el Hiçbir insanın tevbesiz durması ne yapılamaz. Düşünleme çünkü Resulullah Efendimiz bile ne buyuruyor? İnnehu le yughaanu ala qalbi bini liestagfirullah bil yevm ve'l leyl. Sema anama. Benim bile kalbime bazı bir karanlık bulut geliyor. Ben de Allah'ıma her gün 24 saatte 70 kere mağfiret diliyorum Allah'ımdan. Aff istiyorum buyuruyor. Yani Resulullah Efendimiz ki e, geçmiş gelecek günahları bağışlanmış o zat 70 kere af isterse sahabe-i kerim buyuruyor bir mecliste otururdu kalkana kadar sayardık 100 kere Rabbigfirli ve rahmetüaleyne derdi Allah'a. Ya Rabbi affet bana rahmet et tevbe mi kabul et. Sen tövbe kabul edensin kulların sensin. Biz nasıl tevbesiz yaşayacağız? Şimdi bu isyanlar, günahlar iki kısma ayrılıyor. Bir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 Tevbe tu bin nedme ve istiğfar ve tahassur ve azze ve <Cell> Bunların tevbesi nasıl olur? Şimdi efendim pişman olacaksın. Bir daha yapmamaya karar vereceksin. Hasret çekeceksin. Nasıl yaptım diye üzüleceksin. Allahu Teala özür dileyeceksin. Ve abdest tazeleyeceksin. Bu abdest de çok mühimdir. Mesela hadis-i şerifte buluyor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 yani dikkat etmeli abdest suyunun üstüne de önlük kullanıp sıçratmama gayret etmeli Dolayısıyla abdest adamı böylece hakikaten temizliyor Abdestten sonra burada e, bir hadis-i şerif almış Hz. Ali Efendimiz buyuruyor ki Ben Ebu Bekri sıttıktan işittim ki Ebu Bekri Sıddık sadıktır diyor Doğru söyler ki hem ne doğru sıttık Sadık değil sıttık doğrunun en büyüğü o da buyurdu ki ben Resulullah efendimizden işittim Artık Resulullah efendimiz zaten muhbir-i sadık Mevla'dan alıp da buyuruyor Hadis-i şerif مَا مِنْ عَبِّنْ اَذْنَبَذَنْ ben Hangi bir kul bir günah işler de فُمَّ قَامَ Kalkıp yeni bir abdest tazeler de فَصَلَّا iki İki rekat tevbe namazı kılarsa Bu tevbe namazında birinci rekatta şey Nisa suresinin kaçıncı ayeti demiştim? Hatırlamıyorsunuz. Zannediyorum 64 olacak. İkinci rekatta da 110. ayet olacak. Yani 1. rekatta ve rasûlin illâ <Sessizlik> Nisa suresi 64. ayeti kerimesi 1. rekatte okunacak. Mağferet ayetidir. 2. rekatte Nisa suresi yine 110. ayet-i kerime okunacak. 110. O da Teâlâ ve men ya'mel şü en yuzlim nefsuhu demâ yestagfirillah. <Sessizlik> Kim ma rahim. Her kim küçük büyük bir günah işler sonra Allah'tan af dilerse Allah'ı mağfiret edici ve çok acıyıcı olarak bulacaktır. Birinci, eğer bunu bilmiyorsanız birinci rekatta kul hüvel kafir'ün okuyun, ikinci rekatta kul hüvallaha't okuyun. Onu da bilmiyorsanız hiç kılmayın.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 Günahından istiğfar edip Ya Rabbi bu günahtan pişman oldum Bir daha yapmamaya söz verdim derse İlla kâne hakken alellâhin yagfiralehu O kulunu affetmek Allah üzerine hak olur diyor. Bu kadar kolay Hadis-i şerif sağlam kütübi sittede sitede Bir taze abdest çekerek Ama bana bak Tevbe ederken Ya Rabbi şimdilik estağfurullah Bir şey önüme çıkana kadar diye Tevbe olma. Hadis-i şerifte ne buyurur bir kul istiğfar etse, bir günahtan mağfiret edilirse, bir daha dönse, bir daha günah bir daha günah Dördüncü de o günah, ne kadar da küçük olsa ne yazılır? Filkevair, büyük günahlar defterine yazılır. Onun için Allah'la alay etmiş gibi olursun. Neûzübillah, hadis-i şerifte buyuruyor. El-müsteğfiru mindenbiye ve ve mussırrun aleyh kel el bi Hem günahından haf istiyor, hem de aynı günaha devam ediyor. Bu Rabbisiyle dalga geçiyormuş gibidir. Allah'la alay mı edeceğiz? Haşa! Onun için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 Yine de bugün yapacağımız, tövbedenin yapacağı işte istiğfar, bir daha dönmemek, pişman olmak, ağlamak Günahını kimseye anlatmamak, günahıyla övünmemek, öyle yaptım, böyle yaptım, ben ne adamdım falan pişman, bir... ne konuşuyorsun be? Küllü <gülüyor> ümmeti muafen illel mücahira bittem Bütün ümmetim affolur da günahını açık söyleyen affolmaz buyuruyor Nasıl açık De Efendim ben zamanında şöyle işçi içerdim, şöyle karılara giderdim Ulan sus edepsiz adam, bir de günahına beni de mi ediyorsun? Bunu konuşma be Allah Allah'ın aranda afetsin af Mevla sus Yani ne demek istiyor biliyor musun ben dönüş yaptım da benim kıymetimi bilin ben böyle adamdım falan Allah bilsin seninle mal olduğunu bana ne yahu sen Sus Sakın konuşmayın Böyle çok gevezeler var dönüş yapıyorlar hep geçmişi tazeliyorlar Sanki lezzet alıyorlar herif değil ulan yaptığımızla kaldık şimdi de tövbe yaptık bir daha da dönemiyoruz falan böyle şey mi olur ya Nasıl tövbeymiş o Kendini kandırma Burada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 Hacca gidilmediyse hemen gidilecek zekatlar ödenecek bugünkü hesaptan 10-20 sene, sene zekat vermemiş, hadi 10-20 milyon ver de kurtar olmaaaaz O bugünkü parayla kaç para tutuyorsa o kadar fakirin sende hakkı var Zekatlar ödenecek Bunlar kaza gerektiren borçlardır Yani ben tövbe ettim geçmişe silgi çektim, bir daha namaz oruç hepsi, şey, bundan sonra geri çek. O şöyledir Bir adam kafir olsaydı, mürteddinsiz olsaydı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 Ya ödeyeceksin Sen şükrede Allah kazayı kabul ediyor Bir de buyursaydı ki vaktinde kılmadığın için kabul etmiyorum yakacağım seni her vakte çeksen sene ne yapacaktın Ulan kazayı da kılmıyor herif be Mevla kazayı kabul ediyor onu da kılmıyor üşeniyor Deriz Diyenler helak oldular tövbe edemeden öldüler Çünkü yarın senin elinde değil Lukman-ı dedi ki evladım tövbeyi yarına geciktirme Fe'innel mevt'i etike vahit Ölüm sana ansızın gelir haberli gelmez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 Bir de birisi gelir ya Allah, bu beni dövdü birisi gelir beni sövdü birisi gelir benim hududuma dedi etti birisi gelir bana efendim benim, benim felancamı öldürdü ooo kulaklar alacaklılar davalar bir iki başına ne vereceksin para geçmez Ona cevaplarından verilir buna cevaplarından, ona namazından buna orucundan ona haccından buna zekatından sevaplar gide gide gide gide defter dolu iken biter alacaklılar bitmez hala o kadar alacaklısı var herifin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 Amin subhana rabbina al aliy al alahab alhamdulillah rabbil alamin was salatu wa ala alihi Allah ma qarraba ilayha min amel na'udubikum nar wa ma qarraba ilayha min amel Allahumma inna nas'alukum al khayra ma'a muhammad sallallahu min sharri ma muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa anta al musta'an al balagh wa la illa اللهم <سؤال> إنا نسألك من الخير كله عادل إيه عادل إيه ما علمنا منه ما لمنا له نعود بكم من الشر كل عادل إيه عادل إيه ما علمنا منه ما لمنا اللهم ما قضيت لنا من قضاء فجعل قبته ورشدها اللهم ربنا آتنا من يكروه منا رشدها اللهم ربنا آتنا من يرنا على كل شيء قدير اللهم انزل جودك موجبات رحمتك واجعل مغفرتك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا الا غفرته ولا همنا الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ال قضيت لنا لنا. علىنا سرت علىنا أرحم الاحم. الله اللهم سلك في الخيررات سرك المكرات حب المساكي أن تفر أننا ترحنا تتوب عليهنا إذا أرتبح بعد كف ففض ال ذلكلك غير مفتين. Müslük bir ızgın tabiye, müslük bir inan sadıqa, müslük bir dinen kıyma, müslük bir sağfetin kılı belliye, müslük tamam sağfia, müslük şükür ala sağfia, müslük alqina alin nas? Allah binas müslük iman ile Allah طهرنا بياء جميع السيئات فرفعنا بياء عندك على الدرجات تبلغ بياء قصى الغايات جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الطيبين الطاهرين سلام علي المرسلين وحمد الله رب العالمين آمين آمين آمين لا شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آله وصحبه شاخنا كافه خلفا جلفا محمد خاصة لا هذه الجماعة الفاضحة